Sevgili dostlar, bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün sizlere Yunan yönetmen Costa Feri'nin 1983 yılında çektiği ve Rebetiko şarkıcısı Marika Nino'nun 1919-1959 yılları arasında geçen kısa ve hüzünlü yaşam hikayesini konu alan Rebetiko filminin müziklerini dinlettim. Babil'den sonra'nın bu bölümünü ve bundan önce yayınlanan bölümlerini Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Bugün bu güzel gezegenimiz Karabasan günlerden geçiyor. İşte savaşlar, göçler, kuraklık, açlık, salgın hastalıklar mevcut sistemi sarsıyor. Yaşadığımız bu korona günlerinde yani büyük sanayi kentlerinde şalterler indirildi, işte otobanlarda daha az araç var, sokaklar boşaldı, uçaklar hala gökyüzünde arzı endame ediyorlar ama eskisi gibi bir yani hey heyheylenemiyorlar belki. Yani insanlar daha çok evlerinde kalıyorlar ve yola çıkarken iki kere düşünüyorlar artık. Karbon salımı azalınca kentlerin üzerindeki kirli hava bulutları dağıldı. Yani yıllardan beri bilim insanları iklim krizine ve ekolojik yıkıma karşı hepimizi uyarıyorlar ama hani bir atasözü var ya yani bir musibeti bin nasihate bedeldir. Yani doğa ana en ciddi uyarılarından birisini yaptı ve tüm insanlık bugün koronaya karşı adeta kenetlendi. Umarım bu kenetlenme iklim krizi ve ekolojik yıkıma karşı da yapılabilirsin. Programı Rebetiko filminin final sahnesinde yer alan bir şarkıyla kapatıyorum. Yani işte Marika Nino'nun mezarı başında arkadaşları Buzukici Babisi, Kemancı Yorgo ve diğerleri Nino'yu çalgılarıyla, danslarıyla ve bu şarkıyla son yolculuğuna uğurluyorlar. Şarkının sözleri kısaca şöyle, Toma'nın yerine gelin, bağlama dinleyin, melekler de bize katılsınlar, dans etsinler. Kendini neşeli hissediyorsan ve yüreğindeki keman çalıyorsa, şeytanlar cehenneme gidene kadar keman ve santur çalalım. Burada Toma'nın yerinde çok sarhoş olacağız. O zaman bırak Babis seni iyileştirsin, Yorgo kemanıyla sizi büyülesin ve Marika gülümseyerek define vursun. Haftaya pazartesi 13'te geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul'da ilk kez kurulan İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu'ndan iki konuğum olacak. İstanbul Kent Konseyi Başkanı Mimar Sayın Tülin Hadi ve yine İstanbul Kent Konseyi Yürütmesinden ressam, sanat tarihçisi, televizyon programcısı ve yazar sevgili arkadaşım Cengiz Özdemir konuğum olacaklar. Onlarla korona günlerinde İstanbul'u ve İstanbul'un kültür, sanat hayatını nelerin beklediğini konuşacağız. Haftaya görüşebilmek dileğiyle hepinize savaşsız, müzikle dolu dolu geçecek, huzurlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Esen kalın. Απόψες του Θωμά, να σου παίξω μπαγλάμα, να κατεύουν οι αγγέλη, να χορέψουν τσιφτέτέλη. Καμέρα το της φορεί και σ' αρέσει Dan nerad glisoli kesa esi to vjoli me vjoli sa duro vjoli ta porecun me djavoli me vjoli sa duro vjoli ta A kłoma gra śpiew Zaplątomo mnie w sień Ma kto do imagna dys Tas weczy giszowadis Tu του Γιωργιάκη τον Ξαριακιά θα σου κόψει την ηλιά κι η Μαρήγα με το τέφι θα γελάει και θα σου γνεύει Kanske p abgesen sånn om du blir Jangenvillem drop inn høndige Nas Ve seeds i detet inn Piet det is fleshes på Kåndera kronkis boli, e s'a reis i to bioli Me bioli, s'an durof ta ho retsun i djia Me bioli, s'an durof ta ho retsun i djia Dren早 on Oonder giv variance Kelley Grage Hva sa Terra Ja Je Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα Μα τώρα που ξυπνήσανε τα βίδια Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια Και δεν τα κρίζεις ποτέ σου μπανά μου έλας Που τα παιδιά σου σκλάφους ξεκουλάει megala la mutapes me to proto su to gala tomando de pus dimira mi luza y quez didi ta archea su da luza y το γαλα μα τορα που υποτια που τον πάλι εσύ κιτάς τα αρχέα αυτά θαλι εστισάρεις του κόσμου μια ναμuelas τοι fega Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyorum. Bugün programa Yunan yönetmen Costa Feri'nin 1983 yapımı Revitiko filminden bir şarkıyla başladım. Şarkıyı Nikos Dimitratos'un sesinden dinledik. Manamu Hellas. Geçtiğimiz birkaç haftada hem bölgesel ve hem de küresel çapta toplumsal travmalara şahit olduk. Önce savaşın kayıplarına üzüldük. Yani cephenin her iki tarafında birçok ailenin evine ateş düştü. Yani her ne kadar ateş düştüğü yeri yakar dense de yani ben gencecik insanların ölümünün acısını yüreğimde hissettim. Eminim ki birçoğunuz da benim gibi bu acıyı yüreklerinizde hissetmişsinizdir. Sonra mültecilere reva görülenler canımızı acıttı ve en sonunda küresel bir salgının nefesini ensemizde hissetmeye başladık. Yani evden çıkmayın deniyor. Güzel yani evi olan için evden çıkmamak bir çözüm olabilir ama ya evi olmayanların durumu? Yani örneğin Yunanistan sınırını da bekleyen binlerce insan ne durumda? Yani dün Edirne'de yaşayan arkadaşlarımdan bilgi almaya çalıştım. İşte geri dönüşler başlamış. Özellikle yani Edirne'de Suriyeli göçmenlere duyulan tepkilerin yerini dayanışma duygusunun aldığından söz ediliyor. Yani Edirne'li birçok insan göçmenlere yiyecek götürerek veya çeşitli biçimlerde yardım etmeye çabalamış. Yani en azından felaket anlarında dayanışma duygusunun yeniden hatırlanıyor olması çok iyi bir şey. Salgın hastalıklar gibi göç, mültecilik meselesi de her zaman insanlığın en büyük meselesiydi. Yani işte bugün iletişimin gelişmiş olanaklarıyla bu mesele daha çok gündemde yer alıyor. Yani iklim krizi ve sonuçları gelecek 15-20 yıl içerisinde 150 milyon insanın yerini yurdunu bırakıp yollara düşmesinde beraberinde getirecek deniyor. Bugün 1923 mübadelesiyle Anadolu'dan Yunan anakarısına göç eden insanların hikayesini anlatan Yunan yönetmen Costa Feri'nin 1983'te çektiği ve yani 1991'de geç de olsa Türkiye'de gösterime giren Rebetiko filminden şarkılar dinletmek istiyorum. Film 1919 yılında İzmir'de başlıyor. İşte perdede bir rebetiko kumpanyası şarkı söylüyor ve geri planda filmin kahramanı olan Marikanino dünyaya geliyor. Film Marikanino'nun 1919-1959 yılları arasına sığan işte kısa yaşam hikayesini anlatıyor. 1922'de Yunanlıların büyük felaket olarak nitelendirdikleri ...mübadele sırasında Pire'ye göç ediyorlar. Babası bir Guzuki sanatçısı, annesi de bir Rebetiko şarkıcısı. İzmir'deki yoksul yaşamlarına Pire'nin yoksul limon pazarı mahallesindeki evlerinde devam ediyorlar. İşte ailesi müzik yaparak yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Ve Marika Nino da onların yolunda bir Rebetiko şarkıcısı olarak yaşamını sürdürecek. İzmir'de başlayan yolculuğu onu önce Pire'ye taşıyor ve yıllar sonra Chicago'ya gidiyor. Yani plak kayıtları yapmak için 1945'ten sonra birçok Revitico müzisyeni Amerika'nın yolunu tutmuştu. İşte Marika Nino da onlardan birisidir. Sonra yine Atina'ya dönüyor ve bir akşam üzeri sokakta bir kargaşa sırasında aldığı bıçak darbesiyle hayata veda ediyor. Buruk hüzünlü bir hikaye. Bir şarkısında şöyle diyordu Marie Canino, ''Bu adaletsiz dünyada, bu yaşadığımız dünyada sormadı kimse bize acaba gelmek ister miyiz?'' diye. Revitiko müziğinin tarihi de Marika Nino'nun yaşadığı yıllarla sınırlıdır demek yani yanlış olmaz. İşte 19. yüzyılın sonlarında Anadolu'da ortaya çıkan ve sonra Yunan-Arak arasındaki müziklerle etkileşim içerisinde gelişimini sürdüren Rebetiko müziği 1950'li yılların sonunda unutulmaya yüz tutmuştu. Benim Rebetiko müziğini anlayarak dinleme mi de sağlayan bu film olmuştu. İşte 1991 yılında Beyoğlu'nda izlediğim film beni aynı günlerde Feri bir konserin ilanını takip ederek işte Muammer Ketencoğlu'na ulaştırmıştı ve onunla dostluğumuz O günlerde olduğu gibi bugün de devam ediyor. E, bu filmi izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Yani internette ulaşıp satın alabileceğiniz kanallar var. E, ayrıca filmin müzik cds'ini veya planı ikinci el plak satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Ayrıca yönetmen Kostzafer'nin yazdığı İki Gözüm Marikan Rebetiko kitabı da ...Türkiye'de Literatür Yayıncılık tarafından yayınlandı. Bu kitabı da okumanızı öneriyorum. Lafı çok uzatmadan müziklere geçmek istiyorum. Filmin müziklerini çağdaş Yunan besteci Stavros Sarhakos yapmış. Önce bir hicasker çifte telgi dinleyeceğiz. Ve ardından çağdaş bir rebetiko şarkısı gelecek... <gülüyor> Sayın dinleyiciler, Babil'den sonra programında teknik bir aksaklıktan dolayı sizlerden ve programcımızdan özür dileyerek programın son yarım saatini yayınlıyoruz. Haftaya tekrar programın tamamını düzgün bir şekilde yayınlamak dileğiyle. στην δουνιά μέσα η καρδιά του κλαίγει Αφέρτε πρέζα να πρεζάρω και χασήσει «Με χειλολό το ερυνάκι, με το μους μου λίγο βάκι, ρε του μιλό». Det er å kjegjettet, skjegjettet, skjegjettet, skjegjettet og kjegjettet. Å, na præsarå, kjegjettet. Şimdi sırada filmde Marika Ninuyu'da oynayan Svitriya Leonardo'dan dinleyeceğimiz bir Rebetiko şarkısı var. Bornovalı. Kabil'den sonra da Yunan yönetmen Kostafer'nin Rebetiko filminden şarkılar çalıyorum. Sırada hüzünlü bir e, çağdaş Rebetiko şarkısı var. E, şarkıyı Svitriya Leonardo seslendiriyor. Şarkının sözleri de şöyle. ''Hayatında yeni bir kapı açtığın zaman gece yarısının gelmesini bekleme. Gözlerini hep açık tut. Senin için bir ağ kurulmuş olabilir.'' Eğer ağa düşersen bir kurtarıcı bekleme, çıkışı kendin bul ve şansın varsa yeniden başlarsın. Bu ağa bazıları cehennem diyorlar, bazılarıysa ilkbahar aşkı. Eğer bir gün bu ağa düşersen bir kurtarıcı bekleme, çıkışı kendin bul ve şansın varsa yeniden başlarsın. Todihti, ağal.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 Karbon salımı azalınca kentlerin üzerindeki kirli hava bulutları dağıldı. Yani yıllardan beri bilim insanları ikrim krizine ve ekolojik yıkıma karşı hepimizi uyarıyorlar. Ama hani bir atasözü var ya yani bir musibet bin nasihete bedeldir yani doğa doğa ana endiduerlarından birisini yaptı ve tüm insanlık bugün korona'ya karşı adeta kenetlendi. Umarım bu kenetlenme iklim krizi ve ekolojik yıkıma karşı da yapılabilsin. Programı Rebetiko filminin final sahnesinde yer alan bir şarkıyla kapatıyorum. Yani işte Marikanino'nun mezarı başında arkadaşlarım Bozuk Gici Babis, kemancı Yorgo ve diğerleri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 Ξέψες του χωμά, να σου παίξω μπαγλάμα, να κατεύουν οι αγγέλη, να χορέψουν τσιφτέτέλη. Καμέρα πρώτης μπορεί και σ' αρέσει Poli, Nebbioli, ta mer av prøyde spålige, de s'a æsikko bjålige Nebjålige, sa duro bjålige, ta korrepsen i djavålige Nebjålige, sa duro bjålige, ta korrepsen i A to ma graşim. Zapjat komorne maşim. Ma što noi pa janadis, ta zletchi του Γιωργιάκη τον Ξαριά θα σου κόψει την ηλιά κι η Μαρήγα με το τέφι θα γελάει και θα strengthens du t Entermann, en kоз pepVatt-Sombe Lamann. Nå deg ven, ånne glade, ånne glade, ånne fattern skölder? Ja «Kammer akkuratis poli» «Kes s'a ræst i to bjolli» «Me bjolli» «San durof diolli» «Than durof diolli» «Than durof diolli»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 radyo program destekçisi olun. Bilvea daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.